Ya yani şimdi biliyorsunuz İsa Reynurlar'la ilgili en az 2000 sayfalık bir belki de daha fazla yani şeyimiz var. Sistemimizde yazılar var. Yani Allah'ı Kur'an'ın indirildiği yerden Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır diyen bir kişinin hangi sözüne inanılır?